Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Yolların en güzeli ise Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın Dinde sonradan icat edilen her şey bidat. Her bidat dalalet. Her dalalette ateştedir. Evet. Ana babaya temel bilgiler. Çocuğun varlık dünyasında ilk gördüğü evi ve ailesidir. Bundan dolayı çocuk yaşamın ilk örneklerini ev halkından alarak bunları zihninde adeta çizer ve esnek benliğini ilk çevresi olan hane halkının ortaya koyduğu örneklerle şekillendirir. Evet. Çocuk bu aşamada nakışa hazır bir kumaş gibidir. İstenilen yöne rahatlıkla yönlendirilebilir. Şayet güzelliklere açık bir şekilde yetiştirilip büyütülürse bu hal üzere yetişir. Hem dünyada hem de ahirette bahtiyar olur. Yok eğer kötülüklere açık bir şekilde yetiştirilip büyütülürse betbah bir hayat sürer ve bu şekilde yok olur gider. Ne var ki Böylesi bir hayat süren kişinin vebali, onu bu şekilde yetiştiren kişinin üzerinde kalacaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her doğan çocuk, fıtrat üzerine doğar. Ana baba neyse, Yahudi ise Yahudi, mecusi ise mecusi, Hristiyansa Hristiyan yapar. Kardeşlerim, görüldüğü gibi bu hadis, ana babanın çocuk üzerindeki önemini Nedeni olduğunu gösterme açısından son derece manidardır. İbn Ömer'den gelen bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur: Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır. O da sürüsünden sorumludur. Baba ailenin çobanıdır. Sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkar efendisinin malının çobanıdır. O da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden hepiniz sorumludur. Kardeşlerim, başka bir hadiste de görüldüğü üzere aleyhissalatü vesselam çocuk ana babanın dini üzerine yetişir anlamında esaslı bir kaydeyi koymaktadır. Allah Azze ve Celle ana babalara çocuklarını terbiye etmelerini emrederek ve onları bu noktada sorumlu tutmuştur. Bakın Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü Allah'ın buyruklarına karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. İmam Nevevi Füdayl'den şöyle bir rivayette buyur. Davut Aleyhisselam, Allah'ım bana nasıl muamele ediyorsan oğluma da öyle muamele ettiyince Allah Allah'a Azze ve Celle şöyle seslenmiştir. Ey Davut sen bana nasıl muamele ediyorsan o da bana öyle muamele etsin ki sana muamele ettiğim gibi ona da öyle muamele etsin. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hepimize hayır versin. Bizden gelen nesili İslam'da kılsın. Ayaklarını kaldırsın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah her bir mükelleften mükellef olduğu şeyi koruyup korumadığını sorgulayacak. Kardeşlerim, yuva terbiye inancını koruyan bir kale, bir kale gibidir. Bundan dolayıdır ki mümin, mum dibine kör yanar atasözünün örneği olmaksızın, hem kalenin içini güvenilir bir duruma getirme, hem de kalenin içine sızabilecek yedikleri kapatmak durumundadır. Terbiyede bir kadının mutlaka olması gerekir. Çünkü erkek kaleyi tek başına koruyamaz. Çoğu zaman çocuğun ahlaken güçlü olması ana babasına, amcasına veya dayısına bağlı olarak ortaya çıkar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nutfeleriniz kendiniz için münasip salih eşler arayın. Çünkü kadınlar erkek ve kız kardeşlerinin benzerini doğururmuşlar. Evet, yani evlenmek için salih kadınlar arayın ve onunla mevcudiyet. Esma binti Yezid Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelerek şöyle diyor. Ya Resulullah, ben Müslüman kadınların elçisi olarak sana geliyorum ortak sorumuzu iletmek için senin huzuruna geldi. Allah seni erkek ve kadın tüm insanlara peygamber gönderdi. Biz de sana inandık ve tabi olduk. Fakat biz kadınlar topluluğu dört duvar arasındaki evimizde oturuyoruz. Bununla beraber erkekler ise cuma namazına gidiyor, cenazede bulunuyor, cihada katılıyor, dereceleri artıyor. Erkekler cihada katıldıklarında biz de onların eşya ve mallarını koruyor çocuklarıyla ilgileniyoruz. Peki bu noktada da biz kadınlar erkeklerin elde ettikleri sevaba ortak değil miyiz? Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam etrafında bulunan ashabına dönerek şöyle dinliyor. hakikaten din noktasında bu kadından daha güzel soru soran bir kadın gördünüz mü? sahabe, hayır ya Resulullah görmedik mi? Aleyhisselatü Vesselam yürü, var git ya Esma ve temsil ettiğin kadınlara de ki eşinizle güzelce geçinmeniz onların hoşnutluğunu istemeniz ve onların İslam'a uygun emirlerini dinlemeniz ve bu durumda erkeklerin elde ettiği sevaplara denk ecir arasınız. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim, Allah bizi de hayırlı edilsin, eşlerimizle saygılar edilsin. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Cabir'in kendine ait kız çocuklarının, ileride doğacak çocuklarının salih olması düşüncesiyle onları terbiye etme noktasında eşine öngördüğü önemli ahlakı öğütleri onaylamak aleyhissalatü vesselam kendisine soruyor dur mu yoksa bakireyle ile evlendi cabir dur ile evlendim ey Allah'ın resulü deyince bunun üzerine vesselam, senin onunla onun da seninle oynaşacağı bakire biriyle evlenseydin ya dedi. bu sefer cabir ya Resulullah, babam vefat etti ve şu anda gözetilip kollanacak küçük kız kardeşlerim var ve benim kız kardeşlerimin yaşıtında olan bakire biriyle evlenmek istemeyişimin sebebi böyle birinin kız kardeşlerimin gerek hizmetini gerekse terbiyesini yeterli bir şekilde veremeyeceğinden korktu. Bundan dolayı da kız kardeşlerimin hizmetinde ve terbiyesinde bulunabilecek dul bir kadınla evlendirilmektedir. Allah Muhammed ünnetini böyle ince düşünen, ileriyi hesaplayan samimi insanların çıkmasını saliha bir kadın kişinin hem dünya hem de ahirette elde ettiği gerçek bir hazinedir sevban der ki a.s.m ile olan bir yolculuğumuzda altın ve gümüşü yığıp da Allah yolunda harcamayanlar yok mu bu ayet indiğinde içimizden biri ayet altın ve gümüş hakkında nazil oldu. Fakat hangi malın daha hayırlı olduğunu bilseydik onu elde etmeye çalışırdık deyince Allah'ın Resulü'nün sallallahu ve sellem onun en hayırlısı zikreden bir dil şükreden bir kalp ve eşine dininde yardım eden saniha bir kadın bulduk. Allah Azze ve Celle bu üç şeyi de bizlere nasip etsin sesim net mi? net geliyor mu? Yine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Allah yolunda cihad edilmesi için sarf ettiğin para, köle azat etmek için harcadığın para, fakire sadak olarak verdiğin para ve bir de aile fertlerinin ihtiyaçları için verdiğin para var ya, işte bunların içinde en çok sevap kazandıracak olanı. Ailen için harcadığın paradır buyurmuşuz. Evet. Yine kardeşlerim Ali Vesselam aleyhi ve kendine helalından çocuğuna, eşine ve hizmetçine yedirdiği şeylerin hepsi birer sadakadır demiştir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve geçimini sağlaması gerekenleri ihmal etme insanın günah olarak yeter buyurmuştu. Evet. Allah'a temizce mağfiret etsin Rabbim. Demek ki biz her halükarda kulur ve bu kuluna çok dikkat etmemiz gerekir. bu Hureyre'den gelen bir nakilde Allah Resulü'nün islahatimizden bir sabah dışarı çıkıyor. Sonra mescide gelerek kadınlara ey kadınlar topluluğu şaşarım size Hafıza ve din bakımından eksik olan siz kadınların, akıllı kişilerin gönüllerini sizden daha fazla çelen birini görmedim Ve ben kıyamet günü, cehennem halkının çoğunluğunun sizlerden oluştuğunu gördüm. Öyleyse elinizden geldiği kadar Allah'a ibadetlerle yaklaşın. Aleyhisselatü Vesselam bu ifadeleri söylerken, kadınların içinde Abdullah bin Mesud'un eşi de vardı hanımı Abdullah bin Mes'ud'un yanına gitti ve ona Ali ve Vesselam'dan duyduklarını anlattı. Bunun üzerine İbn Mes'ud altınları alıp götürmekte olan eşine altınları nereye götürüyorsun deyince bunlarla Ali Vesselam'ın Allah ve Resulünün rızasını kazanmak istiyorum dedi. İbn Mes'ud hele bir gel onu bana ve çocuklarına harca. Çünkü ona ihtiyacımız vardı. Eşi yine de Ali Selametül Aleyhisselam'a gitmeye kararlı olduğunu söyledi. Sonra İbn Mesud'un hanımı Ali Selametül Aleyhisselam'la görüşmek için izin istedi. Asap Ali Selametül Aleyhisselam Zeynep'in görüşmek için izin istediğini haber verince hangi Zeynep dedi? İbn Mesud'un hanımı deyince bırakın gelsin dedi. Zeynep içeri geldi. Yarasurullah ben bugün sizden bir takım şeyler dinledim. Bunlar arasında şu şu da vardı. Olayı anlatınca Aleyhisselatü Vesselam sen altınları eşine ve çocuklarına harca çünkü onların bunlara ihtiyacı var. Sana hem zekat hem de sadaka olarak iki sevap vardır buyurmuştur. Evet kardeşler. Allah hepimize mağfiret etsin. Böyle güzel anlayışlar versin. Evliliğin gayesi nüfusun artması, nefsi terbiye etme, neslin yapılanması, insan neslinin devamıdır. Allah kendisine rahmet etsin. İbni Hacer der ki, geçelim. Ebu Havsa'dan Aleyhisselatü Vesselam Sizden biriniz çocuk istememezlik yapmasın. Çünkü kişi çocuğu yokken öldüğünde ismin kesilir buyurmuştur. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir evde bir çocuk doğsun da o çocuk evine mutluluk ve huzur kaynağı olmamış olur. Evet. Gelelim başarılı eğitimcinin niteliklerine. Yumuşak huylu ve ihtiyaç sahibi Ali aleyhissalatü vesselam eş eş bin kaysa de Allah'ın sevdiği iki huyu var yumuşak huyluluk ve ihtiyatkarlık bilmiştir Allah bu huyu hepimize nasip etmiştir. sertlikten uzak olma Allah resulü ve vesselam Allah merhametlidir yumuşaklığı sever ve o, sertliğe ve sertliğin dışındaki şeylere vermediği ecdi, yumuşaklığa verir buyurmuşlar. Evet kardeşler, Rabbim bizlere muhafif etsin. Şefkatli bir kalbe sahip, sahip olma. Ebu Umame'den gelen bir rivayette, ve Vesselam'a sırtında iki çocuğunu almış bir kadın geldi. ve Vesselam kadına üç tane hurma verdi. O da çocuklarına birer hurma verdi. Sonra çocuklarından biri ağlayınca kadın kalan tek hurmayı çocuklarına bölüştürdü. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam kadınlar çilekeş ve çocuklarına karşı çok merhametlidirler. Şayet eşlerine yaptıkları olmasaydı sadece kıldıkları namazlar cennete girmelerine yeterli olmaktadır. Günah olmadıkça en kolay olanı yapmak, inatçı olmamak. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cehenneme kimin girmeyeceğini veya cehennemin kimi yakmayacağını size haber vereyim Cana yakın olan, herkesten iyi geçinen, yumuşak başlı olup insanlara kolaylık gösteren kimseleri cehennem yakmaz. Allah bize de böyle huylu olmayı nasip etsin. Sinirlenmemek. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette, Aleyhissalatü Vesselam, asıl yiğit, güreşte rakibini yenen değil, asıl yiğit, kızdığı zaman öfkesini, yenen adamdır diyor. Duydun mu? Peleman Zafer. Dengeli ve itidallı olma, örnek bir kişiliğe sahip olmak, Çocukların ana babaya olan bereketi sebebiyle onların varlığından şikayetçi değil, aksine memnun olma. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişi ölürse, üç ameli dışında bütün amellerinin sevabı kesilir. Sadakayı cariye, kendisinden istifade edilen ilim, arkasından dua eden hayırlı evlat. Allah ameli kesilenlerden eylemesin kardeşlerim. Çocukları hayatın hem süsü hem de imtihan olarak bilme. Şeytanın insan nesliyle uğraştığını bilme. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Rabbıma şöyle buyurdu demiş ben kullarımı hak din üzerine yarattım. Daha sonra şeytan onlara musallat oldu. Onları benim yolumdan saptırdı. Ana babanın salih iyi hal sahibi olmasının çocukları Allah'a itaat etme yönünden motive edeceğini bilme ki Allah birbirinden gelme bir nesli olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi, İmran ailesini seçip alemleri üstün kıldı ayeti bu meyandı. Ana babaların salih olması, kendi çocuklarına ve nesillerine faydalı olmuştur. Mesela kardeşlerim, hep işlediğimiz bu Musa aleyhisselamla salih kul, Hızır'ın arasındaki kıssaya hatırlayacak olursanız, Hızır aleyhisselam ne yaptı? Yıkılmak üzere olan bir duvarı düzeltti. Yaptığı bu işin sebebini soran Musa aleyhisselama Ne dedi? O iki yetim çocuğun babaları salih, iyi bir kimseydi. İşte bu yüzden ben duvarı düzelttim. Allah bizi de böyle salihlerden eylesin. Bakın o salih insanın ölümü dahi gerideki bıraktığı küçük çocuklara nedir? Bir yardımdır, bir mirastır. Ve Allah Azze ve Celle keremiyle onları ne yapar? Rızıklandır. Evet kardeşlerim, kan ve evlilik bağından doğan yakınlığın Allah'ın koyduğu yasalardan olduğunu bildi. Çünkü Allah Azze ve Celle sudan, meniden bir insan yarattı. onu nesep, kan ve evlilik bağından doğan yakınlığa dönüştüren midir? Rabbinin her şeye gücü yeter buyurmuştur. Yine kardeşlerim, kişi kanımına yaklaştığında dişi ve erkek şeytanın şerrinden Allah'a sığınmasın. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birimiz eşine yaklaştığı zaman Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuklardan uzaklaştır derse ve bu beraberlikten çocukları olursa şeytan ona zarar veremez. Allah hepimize hayır versin kardeşler. Çocuğun Allah tarafından yoktan var edilen bir lütuf olduğunu bilme. Çünkü çocuk evliliğin meyvesidir. Eşler Allah'tan kendilerine temiz nesil bahşetmesini istemelidir. Çünkü Allah tarafından bahşedilen bu nimet geciktirildiğinde eşler bu nimet için uzun uzun ve ısrarlı bir şekilde dua ettiklerini unutmamaları. Çocuğun asıl maddesinin bir damla su olduğunu unutmuyor. Ayeti celleler bu noktada insanı, aslını ve nerelerden oluştuğunu düşünmeye davet eder kardeşlerim. İnsan nereden geldiğini unutursa, nereye gideceğini de unutur. Kur'an'ın insanı bu nokta üzerine yoğunlaştırması, insanın Allah'ın nimetlerini tanıyıp Kibirlenip böbürlenmemesi ve Allah'a olan itaattan kaçınmaması içindir. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Atılan bir sudan yarat. O su sırt bile göğüs kafes arasından çıkar büyümüştür. Allah Resulü'nün islatvesine çocuğu olmayan birine şöyle tavsiye. Ensar diyor ki, Ya Resulullah, bugüne kadar hiç çocuğum olmadı. Ali Vesselam, Sen fazla da istiğfar et, çokça sadaka veriyor musun? Ravi diyor ki, o kişi daha fazla istiğfar edip, çokça sadaka verir oldu. Neticede de o zatın dokuz tane erkek evladı olmuştur. Evet. Çocuğuna ve ana babasına yakın olması, Allah'ın kıyamet günü konuşmayacağı, onları temize çıkarmayacağı ve rahmet nazarıyla bakmayacağı bir takım kulları var deyince sahabeler bunlar kimdir ya Resulullah dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlar ana babasından ve çocuğundan uzak kalanlardır. Demiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hayırdan ayırılsın kardeşlerim. Evet. Kardeşlerim şüphesiz doğumun bir takım bedensel, psikolojik, yorgunluk ve sıkıntıları vardır. Aileye yeni bir bireyin geleceği düşüncesiyle ana baba tatlı ama bir o kadar da sıkıntılı bir telaşa girer. Allah Azze ve Celle kitabında doğum sancısının zorluğunu Meryem anamızın ifadesiyle bakın şöyle niteliyor. Meryem ona hamile kaldı. Bunun üzerine onunla karnındaki çocukla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya serkeli. Keşke dedi. Bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim. Evet. Kardeşlerim çocuk doğduğunda yapılacak bazı şeyler vardır. Birincisi o çocuk doğduğunda saçı tıraş edilir. Ağırlığınca altından ya da gümüşten infak edilir. Yine o çocuğun yedinci gün akikası kesilir ve o akika dağıtılır veya yemek yapılır verilir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her doğan çocuk hakikaya vehin olarak doğar. Çocuklardaki eza'yı giderin demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kız için bir koyun veya koç, erkek için iki koç kesmiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Bu amelleri işlemeyi nasip etsin. Eğer kendinize kesilmemişse, kişi durumu yetiyorsa kendisi için, kendi adına da aşikayı ne yapabilir, kesebilir. Kardeşlerim yine çocuk doğduğunda sağ kulağına ezan okunur ve o çocuğun adı seslenilir ve ona dua edilir. Çocuklar doğduğunda sahabelerin yaptığı amellere baktığımızda, Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam ve Selam'a doğan çocuğu gönderirler. ve Vesselam ağzına bir hurma alır ve çiğner. Onun ağzına tükürür. Ve şu ensanın çocukları hurmayı nasıl severler derdi. İslam'da buna çiğdem yapma denir. Yani ağzına tükürme salih görülen bir insana gönderme ve onun ezan okuyup çocuğun ismini koyması ve onun dua etmesidir. Evet kardeşim. İnsanın kulağına ilk giden şeyin Allah azze ve celle'nin yücelik ve azametini ifade eden kelimeler olması bu hakikaten çok çok önemlidir. Çünkü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Biliyorsunuz birçok sözünde şeytan diyor ezanı duyduğunda semanın en altına kadar ne yapar? Kaçar. Yerlenerek gider diyor. Demek ki çocuğun, yeni doğan çocuğun kulağına okunan ezan ona ne yapıyor? Şeytanın da ondan uzaklaşmasına sebepleniyor. Çocuğun kulağına ezan okumakla Allah'ın o çocuğa daveti, şeytanın davetinden önce gerçekleşmiş olur. Allah hepimize bu hayrı işlemeyi nasip etsin kardeşlerim. Allah hışırı diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam, dünyaya bir kız çocuğu gelir gelmez, Allah o kız çocuğuna bereket getiren bir meleği gönderir. Ve melek ona, zayıf, narin, anne bir varlıktan doğan, Zayıf ve narin bir yavrucaksın. Seni gözetip kollayan, kıyamete kadar yardımdan mahrum kalmasın der. Bir oğlan çocuğu dünyaya geldiğinde, Allah ona gökten bir melek gönderir. Melek çocuğun alnından öper, Allah'ın sana selamı var der. Evet kardeşler, kişi çocuk nimetinden dolayı Allah'a çok dua etmeli ve şükür esden gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah bir kula bir nimet verip de o da maşallah la hamde ve la kuvvete illa billah Allah'ın dilediği yön güç kuvvet ancak Allah'ındır derse o kul da o çocuk da ölümden başka musibet görmez diyor. Evet kardeşlerim, Allah bizlere mağfiret etsin. Allah hepimize güzel güzel anlayışlar versin. Çocuğun adını koyduk, akikasını kestik. İsimlere de çok dikkat etmek gerekir ki kardeşlerim. Çünkü isim çocuğun ömrü boyunca taşıyacağı bir şey. Bu yüzden dinimizde bununla alakalı birçok noktalar vardır. Mesela Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve hoş olmayan isimleri değiştirirdi. Bir şahsa anlamları hoş olmayan yesar, rebah, necih, eflah gibi isimler koyma demiştir. Ayşe annemiz diyor ki Ali Sallallahu Aleyhi ve çirkin isimleri Güzel isimlerle hemen değiştiriyor. Mesela Bürre ismi yerine Zeynep koymuştur. Asiye ismini görünce isyan eden ismini Cemile ile değiştirmiştir. Bir şahsın ismi Esram yani sert, katıydı. Bir gün içinde kendisinde olduğu bir topluluk ve Vesselam'a geldi. Allah Resulü ve Vesselam senin adın nedir diye sorunca o da Esram deyince Aleyhisselatü Vesselam bundan sonra senin ismin Esram değil, Zura olsun demiştir. Evet kardeşlerim. Demek ki çocuğun ismine hakikaten çok dikkat etmek gerekiyor. Hoş olmayan Aleyhisselatü Vesselam e, İslam'a ters, küfür, şirk olan sözleri Allah Resulü her zaman değiştirmiştir. Mesela Allah kendisine rahmet etsin. Ebu Hureyre'nin ismi Şems'ti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun ismini Abdullah olarak ne yapmıştır? Değiştirmiştir. Kediyi çok sevmesi hasebiyle ona ya Ebu Hureyre kedicik kedicik babası demiş ve adı öyle kalmıştır. Allah ona rahmet etsin. Kardeşlerim Akika kurbanı yaşadığımız toplumda hakikaten hükmünü yitirmiş, gücünü yitirmiş. Buna da sebep, Hanefi mezhebi Akika'ya Arapların cahiliye adetlerinden olarak bakması ve din geldikten sonra cehaleti kaldırdı, cahiliye adetlerini de kaldırdı tipinde bakması Hanefi mezhebinde Akika kurbanının yaygınlaşmamasına sebep olmuştur. Halbuki İslam'da kurban batlarına baktığımızda Hedi, Uhdi ve Akika diye üçü ayrıldığını görür. Hedi, Uhdi, kurbanda, kurban bayramında kesine birisi Haçtaki'nin kestiği, birisi de gidemeyenin burada kestiğidir. Akika ise doğan çocuğa kesilen kurbandır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, her doğan çocuk, akikaya rehin olarak doğar. Öyleyse çocuğunuzun üzerindeki eziyeti ne yapın? Kaldırın demiş. Ve yedinci günü, on dördüncü günü veya yirmi birinci günü kesin demiştir. Evet kardeşlerim. Rabbim bu amelleri hakkıyla yerine getirenlerden vermesin. Evet. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok adeti değiştirmiştir. Cahiliye döneminde bir çocuk dünyaya geldiğinde onun adına bir koyun keser, çocuğun başına kurbanın kanından sürerdik diyor sahabeler. Fakat İslam dininin geldiği dönemde bir çocuğumuz olduğunda onun adına bir kurban keser, saçını tıraş eder, ve başına zaferan, safran süredecekler. Evet. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam. Her çocuğa akika kurbanı kesilmesi gerekir. Öyleyse doğan her çocuğa akika kurbanını kesin ki ona gelecek zararlar taraf olsun diyor. Evet. Görüldüğü gibi kardeşlerim bu hadis akika kurbanının çocuğun başına gelecek zararları def ifade etmiyor. Çocukların ileride şeytan gibi şer varlıklardan zarar görebileceğine şu ayetler işaret etmektedir. Bakın, Allah şeytana hitaben insanların mallarına, evlatlarına ortak ol buyurmuştur. Yalnız Allahü Teala'nın şeytana bu imkanı imtihan dünyasında olmamız münasebetiyle verdiğini de unutmamamız gerekir. Allah bizi de neslimizi de şeytandan şeytanın zarar vereceği her türlü şeyden uzak kılsın kardeşlerim. Sünnet olma Müslüman olmanın gereklerinden birisi de sünnet olmaktır. Allah Resulü ve vesselam erkek ve kadının sünnetli olması gerektiğini işaret etmiş, sünnet olmuş iki edep yeri beraber olduğunda usul gerekir buyurmuştur. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şunlar peygamberin sünnetindendir, fıtrattandır. Ağza su verme, burna su çekme, bıyıkları kırpma, misvak kullanma, tırnakları kesme, koltuk altı kıllarını giderme, kasıkları temizleme ve sünnet olmak görmüştür. Kardeşlerim, Allah kendisine rahmet etsin. İbn Hayy, çocuğun doğduğu gün ve doğumunun 7. günü sünnet ettirilmesini Yahudi adeti olması münasebetiyle hoş olmadığını söylemiştir. Ebu Hüreyre'den gelen rivayette ise Ali sallallahu aleyhi ve selam ilk sünnet olan, 80 yaşında sünnet olan İbrahim aleyhisselamdır. Kadının dünyaya getirdiği çocuğu emzirmesi gerekir. Çocuk bu evrede ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılama ve bünyesinde şefkatin olduğu bir gıdayı alabilme için ana sütüne muhtaçtır. Bundan dolayıdır ki Allah Azze ve Celle kadının göğsünü adeta o çocuğa bir süt meta haline getirip ve hazırlamıştır. Yeni doğan bir çocuğa göre Yabancı bir alem olan bu dünyada, çocuğun en güzel şekilde beslenip büyüyebilmesi için Allah kadını böyle bir özellikte yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim, emzirme durumunda şu şekilde bahsetmektedir. Emzirmeyi tamamlatmak isteyen baba için anneler çocuklarını tam iki yıl emzirirler buyurmuştur. Evet kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam'ın halifesi Hazreti Ömer'den önceden yeni doğan bir çocuğa sütten kesilene kadar bir ödenek vermezken sonraları bu uygulamasından vazgeçmiştir. Ve bundan sonra ödeneği çocuğun doğumundan sütten kesilene kadar devam ettirmiştir. Ana sütünün özelliklerine baktığımızda kardeşlerim Ana sütü mikroplardan arındırılmış, çocuğun emebileceği ayarda yani alık, çocuk sütü emdikçe yerine yenisi gelmekte, çocuk emmediğinde ana göğsünde bekleyen sütün bozulmaması, ana sütünün içindeki besinler bebeğin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş olduğundan sindirimli olması, çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesi için gerekli her türlü besini içinde bulundurması, çocuğu mikroplara karşı koruması, emzirme, çocukla ana arasındaki ruhsal ilişkiyi arttırması. Hakikaten Allah Azze ve Celle'nin bu konudaki biz kullara vermiş olduğu böyle mucizevi şeyler, hakikaten çok fayda veren ve düşünüldüğünde insanın imanını artıran meselelerdir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Hayırdan ayırmasın. Ayşe annemizden gelen bir rivayette Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e yeni doğan çocuklar getirilir. O da onlara dua eder ve damaklarına çiğnenmiş hurma koyar. Yine bir defasında bir çocuk getirildi. Çocuk Ali Selametü Vesselam'ın üzerine idrar yaptı. Bunun üzerine Ali Selametü Vesselam eline aldığı bir suyu idrarlı bölgenin üzerine akıttı, fakat yıkamadı. Kardeşlerim, ana çocuğunu camiye götürebilir. Kocası izin verdiği takdirde, anne namazını cemaatlan kılma arzunda ise çocuğunu camiye götürebilir. Çünkü aleyhissalatü vesselam bir çocuk ağladığında, çocuğa olan merhametinden ve anasına namazda güçlük çıkaracağından dolayı namazı hafif tutar. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ben uzatmayı arz ederek namaza durduğumda bir çocuğun ağlamasını işitir, onun annesine güçlük çıkarıp onu üzmesinden hoşlanmadığım için Namazı kısa keserim duymuştum. Yine Allah Resulüne İhsanet ve Selam birçok sözünde çocuk eğitimine önem vermiş ve çocuk eğitiminin üzerinde hassasiyetler duymuştum. Kardeşlerim çocuğun bakım ve terbiye hakkı anneyaet. Çocukluk döneminde çocuklarla alakalı bakım ve terbiye hakkı Hadane, bakım ve terbiye hakkı ismiyle bilinir. Zira kadınlar yapılarında taşıdıkları üstün merhamet, şefkat ve sabır dolayısıyla çocuğun bakım ve terbiyesine daha uygundur. Amr bin Şuayb'ten gelen bir nakette bir kadın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Ya Resulullah, şu gördüğüm benim oğlumdur. Ve ben onu karnımda barındırdım, sütümle besledim, kucağımı yatak ettim. Fakat babası beni boşadı ve onu benden çekip almak istedi deyince, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadına, evlenmediğin müddetçe çocuğun hukukuna babasından daha fazla sahipsin, Evet, Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Öncülük etme, eğitim veya bir mesleğe yönlendirme yahut da onların mal varlıklarıyla ilgilenmek gibi çocuğun şahsını ve mallarını idare hususunda ana babanın haiz olduğu hak ve vazifeleri sahip olmalıdır. Bu husus İslam'da velayet ismiyle bilinir. Bu noktada velayet hakkına erkekler daha vahiyatlar. Sesim net geliyor mu? Allah Resulü ve Selamın çocuklara yönelik terbiye yöntemlerini birbirinden önemli olan birçok maddelere dayandırarak anlatabiliriz. Birinci madde, ana babaların ve eğitimcilerin kendi düşünce ve hareket tarzlarını belirlemek amacıyla hangi kurallara bağlı olmaları gerektiği ile alakalıdır. İkinci madde, ana baba ve eğitimcilerin çocuğun aklına, düşüncesine, düşünce sisteminin oluşmasına, akli melekelerini geliştirmesine ve kişilik oluşumuna yön vererek düşünce yöntemleri ile alakalıdır. Üçüncü madde, ana Baba ve eğitimcilerin çocuğun benliğini etki edebilecek özgüvenini artıracak ve ona daha üstün bir ahlakı yapılanma sağlayabilecekleri etkin psikolojik yöntemlerle alakalıdır. Dördüncü madde, ana babaya yapılacak iyiliğe teşvik ve onlara yapılacak saygısızlıktan sakındırma yöntemiyle alakalıdır. Biz burada ana babaya yapılacak iyiliğin gerekliliğini iğnelemek istiyorum Çünkü ana babaya yapılacak iyilik etkisini derhal gösterirken onlara yapılacak isyan, isyanı gerçekleştiren kişinin çocuklarına miras olarak kalır. Ne var ki ana babaya isyan gibi günahların telavisi, telafisi özellikle de öldükten sonra kolay olmuyor. Ana babaya iyilik konusu gerçekten geniş çaplı bir konudur kardeşlerim. Kişi ana babasına ne kadar iyilik ederse etsin yine de azdır. Kişinin bu noktada kendisini yeterli görmemesi onun ebeveynine yapacağı iyilikleri artıracaktır. Mevla hepimizi ana baba hukukuna gereken ilgiyi gösterenlerden ilmesidir. Beşinci madde ise çocuğun terbiyesiyle alakalı olarak onun nerede, nasıl ve nelerle dövüleceği, dövmenin yemekteki tuz ve içilecek ilaç gibi dengeli olması gerektiği, bunun fazlasının ya da eksiğinin çocuğun terbiyesini olumsuz yönde etkileyeceği ve bundan dolayı bu hususa gereken önemin gösterilmesiyle alakalıdır. Evet biraz esniyelim bir Kur'an arası verelim mi Kardeşler hepiniz hoş geldiniz evet salam ınaleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh hayırlı günler arkadaşlar allahu binalahi min al Bismillahi al-Rahman al-Rahim. La سَن وَلَن نَجْمَعُ عِظَامَهُ هُوَ بَلَاقِدِرِينَ عَلَى أَن سيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخفق القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أيل المطر. كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرِ يُنَبَّهُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرِ بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه Kelle ben tuhibun el ajilata vetezurunal ahirata wujuhiy yawma idin idin و وجهه فَتَفْتِشْ قُمْ بِالسَّلْقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِنَ الْمَسَاءِ فَلَا صَدَّقَ ولا ثم ذهب إلى أهله يتمقى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى sebul se oey outtur oken sudan ellemye konu feyumle son kendi koyhala evet kardeşim Örnek bir kişiliğe sahip olması gerekir ebeveynlerin. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın belki bizim için çok basit olabilir. O an için çocuğu kandırma içimizden geçebilir ama bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu tavsiyeye bakın. Her kim bir çocuğa gel sana şunu vereceğim deyip de vermezse Allah Kardeşlerim bu hadis önemli bir gerçeğe işaret eder. Çünkü çocuklar büyüklerinin hal ve hareketlerini her zaman gözler. Şayet çocuk ana babasının hal ve hareketlerinde dürüstlük görürse çocuk da bu nitelik üzerine yetişir. Nitekim bir hadis-i şerifte daha bir çocuk olan İbn Abbas'ın bir defasında gece namazı kalkan birini gördüğünde, kendisini de namaz kılmaya yöneldiğini göreceğiz. Bukhari'den gelen bir rivayette, bir gün diyor teyzem Meymune'nin yanında geceleri, daha sonra aleyhissalatü vesselam, gecenin bir bölümünde yatağından kalktı, asılı duran ibrikten abdest aldı, ve namaza durdu. Bunun üzerine ben de kalktım, ve Vesselam'ın abdesti gibi abdest alıp onun sol yanına durdu. O da beni sağ tarafına aldı ve namazına devam etti. Hadis devam ediyor kardeşler. Bakın Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın örnekte de görüldüğü gibi o zaman bir çocuk olan İbn Abbas ve Vesselam'ın abdesti gibi abdest alıp onun gibi namazdı. İşte çocuklara bu türden etkileyici, güzel örnekler olmalıyız. Kardeşlerim, yönlendirmede uygun zamanı seçmek gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, çocuğu yönlendirme, ona bir takım öğütler verme, yanlış hareketini düzeltme, düzgün ve sağlıklı bir hareket tarzı oluşturmak için uygun zaman ve mekanı seçme noktası çok hassastır. Allahü Sûlân İsşelâtî ve Sîlâm çocukları yönlendirmede bizlere üç vakti belirtmiştir. Sesim net değil. mi? Birincisi gezi, yol ve yolculuk zamanı. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette ben diyor Anişelâtî ve Sîlâm'ı terk sindeydim. Bana ey delikanlı, şu sözlerimi iyi dinle, kulağını aç. Nerede olursan o, Allah'ın hakkını gözet. Gözet ki, Allah da senin hakkını her yerde korusun, gözetsin demiştir. Bakın, bu hadis, nebevi yönlendirmelerin yolda, yaya veya binitli bir vaziyette gidilirken olduğunu göstermektedir. Hatta aleyhissalatü vesselam, yolda bulunan herhangi bir çocuğu korumak amacıyla, bir hikmete binayen sırtına vurdu. Öylesi bir tutup, Çocuğun bu vakitlerde, Kendisine yapılacak telkinlere, Son derece açık olması sebebi vardır. Abdullah bin Cafer anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam bir gün beni terkisine bindi. Ve bana bir sır verdi. Ben bu sırrı hiç kimseye söylemedim. Aleyhissalatü vesselamın, devfi hadet için siper kullanmayı en çok sevdiği şey kurmalık veya tümsek için bir yer görülmüştür. İkinci zamansa yemek zamanıdır kardeşlerim. Aleyhisselatü Vesselam çocuklarla zaman zaman yemek yemiş ve onlara yemek yerken yaptıkları yanlışları çocuk ruhu ve aklının anlayabileceği etkileyici bir ustupla söylemiştir. Amr bin Ebu Selam anlatıyor ben aleyhissalatü vesselamın himayesinde yetişen bir çocuk yemek yerken elim yemek tabağının her tarafını gezerdi bunun üzerine aleyhissalatü vesselam besmele çek sağ elimle ye ve önünden ye demiştir o günden sonra ne demişse ben de öyle yaptım besmele çektim sağ elimle yedim ve önümden yedim Evet kardeşim. üçüncü zamansa çocuğun hastalık zamanı. Hastalık, katı kalpli insanların kalplerini bile yumuşatırken, kalpleri yufka ve her şeyi kabule hazır çocukların kalplerinde nasıl olur da etkili olması. Çocuk, hastalandığında onun hatalarını, gidişatını ve hatta inancını düzeltme noktasında İki büyük özellik olarak ortaya çıkar. Bu özelliklerden biri çocuk fıtratı, diğeri de hastalandığında ortaya çıkan kalbi hassasiyetidir. Enes diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetinde bulunan Yahudi bir çocuk vardı. Bir gün hastalandı. Aleyhisselatü Vesselam onu ziyarete gitti, başucuna oturdu ve ona Müslüman oldu Çocuk düşüncesini öğrenmek için yanında bulunan babasının yüzüne baktı. Babası Ebu Kasım'ın çağrısına uy dedi. Çocuk da bunun üzerine Müslüman oldu. Ali selam bu yavruyu cehennem ateşinden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek dışarı çıkmıştır. Çocuklar arasında adaleti gözetmek gerekir kardeşler. Ana babadan birinin çocuklardan birini diğerinden daha fazla ilgi ve alaka göstermesi, iyilik yapması, Allah korusun bunu fark eden diğer kardeşini çileden çıkarır. Kardeşlerine haset eder ve bundan kaynaklanan huzursuzlukların önüne kolay kolay geçemez. Nitekim Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri, babalarının Yusuf'a ve Bünyamin'e olan ilgi ve alakasını görünce, babalarını suçladılar. Bu husus Kur'an'da şu şekilde geçer. Hani onlar, Yusuf ile öz kardeşi babamıza daha sevimli geliyor. Oysa biz, daha güçlü biz grubuz. Pek belli ki babamız bu işte yanılıyor demişlerdi. Evet kardeşler, Allah hepimize mağfiret etsin. Güzel bir anlayış versin. Aleyhisselatü Vesselam, çocuklara yapılacak iyilik ve aralarında gerçekleştirilecek adalet noktasında önemli bir kaideyi bizlere açıklamaktadır. Numan bin Beşir'den gelen rivayette babası onu ve vesselam'a götürüyor. Ve ben sahip olduğum bir köleyi bu oğluma verdim dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam buna verdiğini diğer çocuklarına da verdin mi de dedi. Babam hayır dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam o halde beni şahit tutma Çünkü ben bir zulme şahit olamam bırakmuş kardeşlerim çoğu zaman çocuklar arasında birçok tartışma olabilir İşte bu gerginlikleri ve düşmanlıkları giderebilmek için mutlaka aralarını ayırma doğruyu ve adaleti gerçekleştirme ve haksızlığı gidermek gerekir Cabir bin Abdullah'tan gelen bir rivayette biri muhacir, diğeri ensar olan iki çocuk dövüşür. Ve her biri kendi topluluğunu yardıma çağırır. Bunun üzerine Ali Aleyhisselam dışarı çıktı. Neler oluyor? Yoksa yine mi cahiliye düşüncesindesiniz deyince hayır ya Resulullah bir şey yok. Sadece iki çocuk kapışmış. Biri diğerine vurmuş dediler. Ali Aleyhisselam pek öyleyse der sözlerine devam ederek. Sizden biriniz kardeşine zalim dolsa Mazlum da olsa yardım etsin. Şayet zalimse, yaptığı zulümden alıkoymakla ona yardım etsin. Çünkü bu onun için bir anlamda yardımdır. Yok eğer kardeşiniz mazlumsa, onun da zulme uğramasına mani olun diyebiliriz. Evet kardeşler. Yine Abdullah bin Amr bin As'tan gelen rivayette Ali sülati Verdiği hükümlerde, ailesinde ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler, kıyamet gününde Allah'ın Azze ve Celle'nin yanında nurdan yapılmış yüksek koltuklar üzerinde otururlar. Yine kardeşlerim dikkat edilmesi gereken en önemli meselelerden bir tanesi, çocukların haklarına riayet etmedir. Yeri geldiğinde haklarını kabul etme. Çocuğun hayata yönelik düşünce dünyasına atılan bir tohum gibidir. Kardeşlerim, çocuk bu sayede hayatın esaslarından birinin alışveriş olduğunu farkına vardığı gibi böyle bir uygulama çocukta hak kavramının gelişmesine yardımcı olur. Ali Selahattin sütü sol tarafındaki büyüklerine takdim etmek için sağ tarafında oturan ve o günlerde 10 yaşında olan Adıl Abbas'tan hakkından feragat etmesini talip ettiğini, Abbas'ın da aleyhissalatü vesselamın dudağının değdiği yerden içme şerefine ermek için kendisini hiç kimseye tercih etmediğini, bunun üzerine aleyhissalatü vesselamın arta kalan sütü, hakkından vazgeçmeyen Abbas'a vereceğini görmekteyiz. Evet. Rabbim bizlere manfred etsin kardeşler. Yine müşkülüklerle yapılacak bir savaşın arifesinde hakkının yenildiğini düşünen bir çocuk Ali s.a.v.'in yanına vararak şikayetini dile getirerek "Ya Resulallah amcamın oğlunu savaşa katılacaklar arasında almışsın halbuki ben onun güreşe girsem yere yatırırım." Bunun üzerine Ali s.a.v. ikisini güreştirdi. Neticede Ali s.a.v.'dan savaş için izin isteyen çocuk Dediği gibi amcasının oğlunu yendi. Aleyhisselatü Vesselam da çocuğun savaşa katılmasına izin vermiştir. Evet kardeşlerim. Gördüğümüz bu mesele dünyada konum, makam, itibar ve kendisine bağlı olanlar bakımından Aleyhisselatü Vesselam'dan daha üstün ve yüce bir şahsiyet var aslında. Zira o bir çocuğun hakkını teslim edip kabul etmiş ve yine o bu örnek hareketiyle bir çocuk da olsa hakkını bir büyüklenme içerisine girmeden kabul etmemiz gerektiğini bizlere öğretmiştir. Kardeşlerim çocuğun haklarından biri de çocuğun bilgi bakımında büyüklerinden üstün olması durumunda onlara önder ve rehber olabilmesidir. Ebu Seleme bin Abdurrahman ile Said bin Cübeyr bir gün bir araya gelirler. Said Ebu Seleme'ye bir şey söyle de arkandan gidelim deyince Ebu Seleme Aleyhisselatü Vesselam'dan şunu duydum deyip rivayet etmiştir. Üç kişi yola çıktığında yaş bakımından en küçükleri olsa da en bilgilileri diğerlerine önder olsun o kişi onlara önder olursa diğerleri de o kişiye tabi olsun verilmiştir. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Çocuklara çok hayır duasında bulunmak gerekir. Ana ve babaları Aleyhisselatü Vesselam'ın belirlediği zamanlarda çocuklarına hayır dua etmeleriyle yükümlü olmaları İslam'ın ana esaslarından biridir. Çünkü ana babanın duası Allah Azze ve Celle katında makbuldur kardeşlerim. Du'a ile duygusal bağ artar ve bu sayede ana ve babanın gönlüne şefkat ve merhamet iyice yerleşir. Ali sallallahu aleyhi ve ana babaların evladına beddua etmesini yasaklamış, zira beddua İslam ve nebevi terbiyeye aykırı olduğu gibi Ali sallallahu aleyhi ve davet metoduna da aykırı ve uzaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendinize beddua etmeyin. Çocuklarınıza beddua etmeyin. Hizmetçilerinize beddua etmeyin. Mallarınıza da beddua etmeyin. Dileklerinizin kabul edildiği zamana dek gelir de Allah beddualarınızı kabul edilir buyurmuştur. Yine Aleyhisselatü Vesselam bir seferdeyken bir kadının devesinin aksiliğine binağın ona lanet ettiğini görünce söyleyin şu kadına falanını çözsün devesini bıraksın çünkü o lanetlendi görmüştür. evet çocuğa oyunca al oyuncak alma ve vesselamın o günlerinde bir çocuk olan Ayşe annemizin oynadığı oyuncağa ses çıkarmaması çocuğun oyuncağı duyduğu ihtiyacı ve küçük boyutlu şeyleri sevdiğini gösterir. Yine Hüseyin'in eğleştiği bir köpek yavrusu vardı. Ali'den gelen rivayette Ali Selatüvessalam haneyi saadetlerine girmem için tarafıma izin verdiği bir zaman dilimi vardı. O vakit Ali Vesselam gelir, ondan izin isterdi. Namaz kılarken gördüğümde "Pan Allah'tır, içeri giderdi. Meşgul olmadıkları bir zamanda bulursam girmeme müsaade ederdi. Yine bir gece yanına gittim, girmeme müsaade etti ve şunları söyledi. Bana Cibril geldi, ben de buyur dedim, Cibril eve girmeme mani şeyler vardı dedi. Ben de etrafıma bakındı ve mani olacak bir şey bulamadım dedim. Ve girmesine mani olan şeyi sorunca bana etrafına bir daha bak dedi. Tekrar baktığımda Ümmü Seleme'nin evindeki koltuğunun ayağına bağlı ve torunun Hüseyin'e ait bir köpek yavrusu gördüm. Bunun üzerine Cibril gelmemi köpek engelledi. Biz melekler içinde suret köpek bulunan bir eve girmeyiz buyurmuştur. Evet kardeşler Rabbim hepimize hayır versin. bir anlayış versin. Çocukları iyiliğe, itaate alıştırma. Bunlara zaman hazırlamamız gerekir. Çocukları fazla azar ve kınamadan kaçınmalı. Çocuklara Kitap okumayı teşvik etmeliyiz. Onları bu yöne yönlendirmemiz gerekir. Düşünün Kur'an'da olsun, sünnette olsun birçok kıssalar gelir kardeşlerim. Düşünün peygamberlerin kıssası, hadislere geldiğimizde kifilin, abraşın, kelin, körün ve borç alan bir insanın kütüğe parayı koyup notu koyup denize salması, Bunları çocuklarımıza okumaya teşvik edersek onların çok çok karakterli olmasına sebep olur. Yine çocuklarla doğrudan konuştuğumuzda onlara değer verdiğimizi anlarlar. Çocukları akıl edecekleri şeylerle konuşmak onların yönlenmesine sebep olacaktır. Allah öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batılı bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. İfaneke Allahümme ve bihamdike. İşveden la ilahe illa ente. Estağfurullah ve tuzlu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.